Allah Resulü'nden şöyle bir hatırayı arz edeyim de mazula öyle geçeyim. Bakınız muhterem <gülüyor> Mescidi saadete Allah Resulü'nün mescidine Hazreti Ömer erken gelmiş. Vaktinden evvel. Muhtad olan saatinde değil. Hazreti Ebu Bekir'de gelivermiş. Ya Ömer kardeşim. Erken gelmişim bugün mescide Saadet'e. Ya Ebu Bekir evde yiyecek bir şey yok da acaba bir zuhurat olur mu diye erken çıktı. Konyalılar duyuyor musunuz? لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌ لَكَانَ أَمَرُ عَبْنُ الْخَطَّابِ Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu diyor İslam peygamberi. İnallaha subhanahu ve taala ceal el hakale lisanı Ömer. Douru ma'hu haythu dar. Allah hak sözünü hakkı Ömer'in dilinde koydu. Ömer nereye giderse hak onunladır diyor. Ya kim Allah resulü? Ya Ömer inne şeyatinel insu vel cinne katferu mink. İnsanların ve cinlerin şeytanları seni görünce cadde değiştirir, yol değiştirir, yön değiştirir, senden kaçarlar. Senin geçtiğin sokaktan şeytanlar geçemez ya Ömer diyor. Bu zat Ebu Bekir'in kardeşine öyle diyor. Kardeşim Ebubekir, Bekir evde bir şey yiyecek yok da acaba bir zuhurat olur mu diye mescidi saadete biraz erken çıktım diyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'de ilaveten diyor ki ''Ya Ömer, vallahi benim de öyle.'' Peygamber İzişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onların hafif sesle konuştuğunu duyurca hücurat böyle yakındı ya Mescid-i dışarıya çıkıyor, selam veriyor, hal hatırı soruyor durumu anlayınca gelin bakayım beraber Halid İbni Zeyd Ebu eyyub Ensari'ye gidelim beraber, ona bir selam edelim, bir ziyarette bulunalım. Halid İbni Zeyd, Ebu eyyub Ensari, maddi durumu sahip, nimeti bol, hurma bahçesi olan bir insan. Peygamber Efendimiz'in mihmandarı Mekke'den Medine'ye hicretinde devesi onun kapısının önünde çöktü evvela yerinde sonra onun kapısının önünde Bismillahirrahmanirrahim buraya misafiriz buyurdular. Peygamber Efendimiz'in ev sahibi ilk geliştiği gün kapıyı çaldılar. Evden hatunu Eba Eyyub hurma bahçesinde de. Hurma Bahçesi Medine'nin hemen yakın kenarında Peygamber Efendimiz yürümeyi severdi Evet, her zaman ta deveye binmeyi istemez Medine-i Münevvere'nin uzak mahallatına Bir yetimi, bir dul ziyaret eder Bir hastanın iadesinde bulunur gibi Rabbim bizi sevgisinden, yolundan, nurundan, sünnetinden mahrum etme diye dua ediyoruz Yürüyerek gittiler Bahçenin duvarının kenarına gelince Ebu Eyyub ensarilere selam verdiler. Koşarak geldi. Buyurun ya Resulallah. Buyurun ya Resulallah. Başımın tacı, gönlümün miracı, vücudumda ruhum, her şeyim resulüz Ben Rabbimde öyle istediğim Cenabı Hak'ta lütfetti. Buyurun ya Resulallah. Buyurun kale dedi. Bir kurmanın gölgesine bir şeyler serdi, oturdu Ya Resulallah benim ahdim vardı, eğer Nebi Zişan'ın bahçemini teşrif ederse bir kuzu keyim dedim Müsaade eder misin size bir kuzu kesip büryan edeceğim? Peki ya ebayım, peki ya bay Peygamber efendim sohbet derlerken, kuzu kes açı yaptı, sofrayı serdi. Sofrada ekmek var, kuru var, temur, yaş var ve kızartılmış et var. O ada Peygamber Efendimiz biraz ekme üzerine biraz et koydu. Şunu kızım Fatıma'ya gönderiverin. Herhalde son yedi altı bir. Altı bir. Herhalde son yediği hatırladığım altı gün evveldi.